<Gülüyor> TRT GAT Diyarbakır Radyosu sunar <Gülüyor> Yöremizden Bugün 10 Temmuz 2018 salı, Türkiye'nin yeni yönetim sistemine başladığı ilk gün. Bizim görevimizden ikisi olarak da dış yayınlara başladığımızın yıl dönümü sevgili dinleyicilerimiz. Yıl dönümüzde yeniden yollardayız. Bu kez Tunçeli'deyiz, Fülmürlü'deyiz. Tam bir yıl önce karar aldık kendimizce, TRT Kafkasya Radyosu'nun gönüllü radyocuları olarak. Dedik ki artık stüdyomuzdan çıkalım, kabuğumuzu kıralım, dinleyicilerimizle buluşalım, onlarla bir araya gelelim. Onlar bizi görsün, biz onları görelim. Yayınımızın coşkusunu, seyincini birlikte paylaşalım. Kimler gönüllü olur diye sorduk arkadaşlarımıza. Herkes kaldırdı elini. Ben, ben, ben diye. Bir avuç insan çıktık yollara. Sıcaklarda, soğuklarda, kilometrelerce yol aldık. Bazen klimasız araçlarda, bazen emniyetsiz, güvenliksiz yollarda. Ama am amacımız birdi. Sadece dinleyicilerimizi düşündük. Onlarla buluşmayı, çünkü kendimize amaç edilmiştik. Ve bugün bir yeni yenisiyle birlikteyiz bu serüvenin de Tülümür'deyiz. Radyocunun, radyoculun zevkini böyle tattık, böyle yaşadık dersek inanın izleri sevgili dostlar. Çünkü o dört duvar arasında yaptığımız zeyinlerin karşılığını dinleyicimizin gözlerine bakarak gördüğümüzde daha bir zevk alıyoruz, daha bir anlaşılır olduğumuzu görüyoruz. Onların bize tepkileri, eleştirileri her biri altın değerinde bizler için. Onlara ne kadar teşekkür etsek az, ne kadar sevgi bağlarını oluşturabildiğimiz ölçüde onlarla aynı duyguları, aynı e, havayı teneffüs ettiğimizin farkına varmış oluyoruz böylece. Yıldönümüze başlarken böyle geçmişe doğru döndüğümüzde nerelere gitmişiz kısaca özetleyelim sizlere. Van'da başlamıştı ilk yolculuğumuz, peşinden Hakkari'ye gittik ardından Şırna, Muş, Bingöl ve Tunceli bizim sıradaki diğer illerimizdi. Adıyaman, Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, aklımıza şu anda geri verenler, Mardin, Batman, Siirt. bunların hepsini bir bir adım adım gezdik. İlçelerine gittik, ilçelerdeki kamu kurum yöneticileriyle bir araya geldik. TRT bunca yıl sonra buralara gelmiş ne güzel diyenleri de duyduk. Ne iyi etmişsiniz de geldiniz, niye bu kadar geç geldiniz diyenleri de duyduk. Ama hepsinin gözlerindeki ışıltı bizlere yeni bir motivasyon, yeni bir güç verdi sevgili dostlar. Evet yıl dönümümüzde Tunceli'deyiz dedik. Tunceli'nin Pürüm ilçesindeyiz. Pürümür Tunceli'nin en doğusunda yer alan ilçesi. Nüfusu sadece 1500 kişi. ilgili sevgili belediye başkanımızla birlikte yemekteydik. Dedi ki TRT'nin radyolarını ilk defa burada görüyoruz. Beni takip ettiğiniz için bizim buralara kadar geldiğiniz için çok çok teşekkür ederiz dedi. Aslında biz onlara teşekkür ediyoruz bizleri burada ağırladıkları için. Evet güzel değil. Ülkemizin cennet köşelerinden biri olan Tunceli'nin Pürümür ilçemizden size sesleniyoruz bugün. Çok eski tarihi geçmişe sahip Pürümür. Doğu Anadolu bölgesinin cazibe merkezi haline gelmiş uzunca bir zamandır. Her mevsim ayrı bir güzellik sunan bu doğa harikası Pürümür'den insanın içi huzurla doluyor diye yazmış arkadaşlarımız. Gerçekten de öyle. Havaların gittikçe ısındığı bu günlerde imkanınız ve zamanınız varsa Tunceli Pürümür'e gelmenizi... Ve bu mükemmel doğa harikasını görmenizi tavsiye ediyoruz biz de sizlere. Çülmür ilçesinin Kabadokya Krallığı tarafından Milattan sonra 17. yüzyılda kurulduğu sanılmaktadır. Çülmür 1. Dünya Savaşı'nda Rus ordusu işgali altındaymış. 17 Aralık 1917'de Rus ordusu Çülmür Dağı'ndan çekilmiş ve bu nedenle Çülmür de her yıl 17 Aralık'ta ilçenin kuruluş yıl dönümü olarak kutlanmaktadır. Biz de bugün bu ilçemizi hem tanıyıp hem de tanıtmak için konuk olduk bu güzel beldemize. Saat 13'e dek sürecek bir dikteliğimizde düşünce ve önerilerinizi bizimle paylaşmak isterseniz her zaman olduğu gibi bizi yanı başınızda bulacaksınız. Bizlere yöremizden ettrt.net.tr elektronik posta adresimizden ulaşabildiğiniz gibi Twitter ve Facebook sayfalarımızdan da rahatlıkla iletişime geçebilirsiniz. Unutan veya bizleri yeni dinlemeye başlayan dinleyicilerimiz için işte iletişim adreslerimiz. Facebook ve Instagram ana sayfasında arama butonuna TRT GAP Diyarbakır Radyosu yazdığınızda anında resmi sayfamıza erişebilirsiniz. Yönemizden sayfasında iletirlerinizi, görüş ve taleplerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Twitter kullanıcınız iseniz şayet arama motoruna küçük harflerle yazabilirsiniz. Diyarbakır radyo yazıp mesajlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Müzik Telefonla bağlantı kurmak isteyenler ise telefonlarımızı hiç bekletmeden verelim. Diyarbakır'ın alan kodu 412'den sonra 223 10 60 ve 223 10 62. Bugün üç saatlik canlı yayınımız boyunca bizlere çalıp ve söyleyecekleri müziklerle eşlik edecek konuklarımız da var. Hemen onu tanıtalım sizleri. Efendim mahalli sanatçılarımızdan ilki sevgili Ercan Boz. Bağlamasıyla da katılacak aynı zamanda beraberliğimize ve e, Halk Ehtim Merkezi'nin ustalarından biri. Diğer e, bağlamasıyla çalıp eşlik edecek sanatçımız da Ercan Duman. O da bizlere Tunce diyoruz türkülerinden örnekler verecek. Son sanatçımız ise Hıdır Kaya. O sadece sesiyle programımıza renk katacak. Az sonra sizlere önümüzdeki bir saatte nelere yer vereceğimizi, kimleri konuk edeceğimizi hatırlatacağız ama önce müziğe haksızlık etmeden ilk ezgimizle buluşturalım sizleri ve sevgili Ercan Boza dönelim hemen. Ela gözlüm Kara Günler diyecek ilk ezgisinde biz de zevkle dinleyeceğiz. Era güldüm kara gönle gelir geçetmedim mi ağlayıp üzmek kendini Artık yeter demedim mi? Ağlayıp üzme kendini Artık yeter demedim mi? Demedim mi, demedim mi? Demedim mi, demedim mi? Yer ben sana söylemedim mi? Bu yarı gördüm düşümde Hayali gitmez karşımda Bayguş bir gün baştacımda Bunları ter demedim mi? Bayguş bir gün baştacımda Bunları ter demedim mi? Demedim mi, demedim mi? Demedim mi, demedim mi? Niye sana söylemedim mi? Mahsuni'nin ömrü çamur Öğren bunu dersiz tanır Bir ecel var bir de ömür Gelir çatar demedi mi? Bir ecel var bir de ömür Geri çatar demedi mi? Demedi mi, demedi mi? Demedi mi, demedi mi? Demedi mi, demedi mi? sana söylemeliyim Yöremizden de önümüzdeki bir saat Önümüzdeki bir saatte nelere yer vereceğimize değinmeden önce program ekibimizi tanıtalım sizleri Diyarbakır istiyomuzda sevgili Tuva Bezirgan sunumda Uğur Ekmekçi ve Mahmut Bayhan'da teknik masada nöbetçi görevliler. Efendim bu programa Pyrus Hangezu, Nurani, Dilek Baş ve Ayşegül anlık imzalarını attılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz zahmetleri için. Buradaki Tunceli Pülmür'deki yeni ekibimize gelince Semih Suat Sarı, Ergün Bulut, Ahmet Büyükburç, Ercan Yaşar, Murat Özgür Batu bizlere yardımcı olmaktadırlar bir yapımcı sunumuyla dinleyeceğiniz programda sizlere ben Fatih Yılmaz yardımcı olmaya çalışacağım. Az sonra bölgemizdeki hava durumuna ilişkin bilgileri Elazığ 13. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden Tunceli Meteoroloji İl Müdürlüğü, Meteoroloji Müdürü Yaşar Türkmend'en alacağız telefon aracılığıyla. Hemen ardından karayollarımızdaki son duruma ilişkin bilgiler ileteceğiz sizlere. Pürün bir gündemindeyse Yazı İşleri Müdürü Kemal Can Yardımcı olacak bizlere. Efendim, Pürümür Kaymakamlığının Çalışmaları, bugünkü bir başka Konumuz, Tarım İlçe Müdürü Gürsel Koş, bu anlamda Kaymakamlığının yürüttüğü çalışmaları Anlatacak bizlere. 11 olmadan saatlerimiz Sevgili Pürümür Belediye Başkanı Müslim Tosun'u da Konuk etmeyi planlıyoruz. Kendisi de yapacağımız söyleşi 11 sonrasına da sarkabilir. Programımızın akışına göre bu durumda 11'e kadarki akışımızda görünen konu ve konuklarımız böyle sevgili dostlar. Şimdi yeniden müziğe dönelim yüzümüzü ve bir başka mahalli sanatçımız Ercan Duman'dan bakalım listemize göre ne dinleyeceğiz. Ben gidersem sazım sen kal dünyada diyecek Aşık Veysel'den alınan bu güzel eskide. Buyurun. Sen kal dünyada hey, gizli sırlarımı aşikare etme hey, la losun dillerin söyleme da hey, garip. Garip ülgi gibi ahhu zaretme, zaretme, zaretme, zaretme. Zar Sesini sesime katmay, Bebeği gibi kollarımda aylatmay, Hayali hatır et beni unutma Aliha Sen bu avazı hey Söyle doğrusunu gelin kar etme Kar etme, kar etme, kar etme Söyle doğrusunu gelin kar etme Kar etme, kar etme Let me see balı hey Ben bir insan olur sen biri duavı Hey ben babamı sen tanım unutma unutma unutma unutma ben babam ''Sen ustanı unutma, unutma, unutma, unutma'' ''Hava durumu'' Elazığ 13. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Tunceli Meteoroloji İl Müdürlüğü'nden Meteoroloji Müdürü Yaşar Türkmen şu anda telefon hattımızın diğer ucunda. Günaydın Yaşar Bey. Günaydınlar. iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Dün biz Diyarbakır'dan saat 14 itibariyle yola çıktığımızda aracımızda termometreler 53 dereceyi gösteriyordu. Ancak Elazığa, özellikle Hazar Gölü'ne, Bingöl yoluna, peşinden de Tunceli e, kavşağına girdiğimiz andan itibaren dereceler yavaş yavaş düşmeye başladı. Evet. En son Tunceli'ye vardığımızda 37 dereceleri gördük. Ardından Pürümür'de de e, neredeyse bir aydır e, sırılsıklam olan e, başımızın ilk defa terlemediğini gördük. Efendim. Kademe evet. kademe bir alçalış var yukarı doğru çıktıkça. Bu e, tabi ki bölgesel durumlardan kaynaklanıyor mutlaka Coğretli, ama e, yine evet. de yörenin bir özelliği e, olsa gerek hakikaten serin bir hava karşıladı bizi burada. E, bugün sizin değerlendirmenize göre bölgemiz illerinde ve özellikle Tunceli ölçeğinde e, nasıl geçecek evet. hava sizden öğrenebilir miyiz? Evet bölgemizde bugün havanın az bulutlu veya açık geçeceğini tahmin etmekteyiz. Ee, sıcaklıkların mevsim normallerinin iki ila dört derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Ee, Rüzgar ise değişik yönlerden orta kuvvette ara sıra kuvvetli olarak esmesini bekliyoruz. Ee, Tunceli e, merkezde bugün e, dilerken, e, Tunceli ve ilçelerinde beklediğimiz sıcaklık değerleri hakkında da bilgi vermek istiyorum. Tunceli merkez e, az e, bulutlu ve açık 39 derece e, e, beklenmektedir. E, e, merkezde 39 derece, 30 39 derece bekliyoruz. Ozat 33 derece en yüksek sıcaklıklar bunlar verdiğim değerler. E, Mazgirt 35 derece, Nazimiye 31 derece, Ovacık 35 derece, Pertek 38 derece, Külümür 32 derece. Sıcaklık bekliyoruz. En yüksek sıcaklıklarımız. Evet efendim. Peki e, diğer illerimizin e, en yüksek en yüksek sıcaklıkları konusunda elinizde veri var mı acaba? E, şimdi biz, bölge illerimiz e, itibariyle. E, genel bölge e, çevre illerimizde Tunceli, Bingöl, Malatya, Adıyaman bölgemizde de e, havanın açık ve Az bulutlu geçeceği yine öngörülmektedir. Meteorolojik son değerlendirmelere göre Adıyaman ilimizin başlayalım. Adıyaman merkezde en yüksek sıcaklığın 42 derece olmasını bekliyoruz. Bingöl merkezde 38 derece en yüksek sıcaklığın olması tahmin edilmektedir. Malatya ilimizdeki en yüksek sıcaklık 39 derece beklenmektedir. Adı Yamanı verdik ve el azısı en yüksek sıcaklık 39 derece yine en yüksek sıcaklığın olmasını bekliyoruz. Peki çok teşekkür ederiz sizlere bugünlük. Tunceli seyahatimiz boyunca her gün sizlerle birlikte olmayı sürdüreceğiz. Sevgili Yaşar Türkmen, bugünkü verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. İyi ben günler diliyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.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 Karayollarında yapım, bakım onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ve diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için www.kkm.gov.tr internet adresi ile 0312 415 88 0 ve 0312 425 47 12'nin olduğu telefonlar her zaman aranabilir, geniş bilgi edinilebilir diyoruz. Ve şu anda seyir halinde olan bütün dinleyicilerimize kadarsız belasız güzel yolculuklar diliyoruz. İzlediğiniz gündemi. Efendim Pürümür gündemini Pürümür Yazı İşleri Müdürü sevgili Kemal Can aktaracak bizlere. Hoş geldiniz Kemal Can. Hoş bulduk. Efendim teşekkür ederiz bizleri konuk ettiğiniz için şu ana kadar da programın başından beri buradasınız. Önce buna ilişkin görüşlerinizle başlayalım. TRT Radyoları ilçenizde sizinle birlikte siz Yazı İşleri Müdürü olarak radyomuzun bu çalışmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, öncelikle TRT GAP Diyarbakır Radyosu'na ilişkiniz. E ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. E, bu emekleri için e, ilçemize geldikleri için e, çok minnettarız. E, bu konuda e, ilçemizi ilk e, pünür e, seçtiğiniz için e, sizlere ve çalışanlarınıza çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Bu bizim görevimiz. Pürümürü seçmemizin nedeni de en kuzeyden başlayalım dedik çünkü sözlerimizin başında da ifade ettiğimiz gibi hakikaten Diyarbakır'da çok aşırı bir sıcak hava vardı kuzeyde serin olduğunu öğrendik biraz hem serinlemek hem de kuzeyden güneye doğru inmek üzere pürümürü seçtik evet. geldiğimize de çok sevindik çok memnun olduk biz de hakikaten farklı doğasıyla çeşitli güzellikleriyle karşılayan bir ilçeyle ve güderyüzlü yöneticileriyle karşılaştık. Bunlardan biri de sizsiniz, çok teşekkür ederiz. Teşekkür Efendim, on on günlük süre zarfında geriye doğru döndüğümüzde ve bugüne kadar geldiğimiz noktada Pülümür'ün gündeminde neler vardı? E, notlarınızda acaba hangi konular ön planı sizden öğrenebilir miyiz? E, Pülümür'ün gündeminde e, gelecekte Pülümür için ne yapılabilir konusunda 16-18 ee, tarihleri 16-18 e, e, tarihleri arasında e, bir toplantı gerçekleştirilecek. E, toplantının öncüleri e, Pülümür İstanbul Derneği Pülümür e, Almanya Derneği e, Pülümür e, Belediye Başkanımızdır. E, toplantının amacı e, tarım hayvancılık, arıcılık e, yapan e, üreticilerimizle e, bir araya gelip e, bilgi alışverişinde bulunup e, üreticilerimizi e, nasıl ne şekilde destekleyeceğimizi e, değerlendirmek ve rapor hazırlamak e, bunun e, sonunda e, plümür e, plümür dışında yaşayan e, iş adamlarımız sivil toplum kuruluşlarımız ve buradaki resmi kurumlarla işbirliği yapıp üreticilerimizi desteklemek amaç bu. İlk defa mı yapılacak bu toplantı? Daha önceki, Daha önceki dönemlerde de yapıldı fakat çok verimli olmadı. Bu toplantının geniş kapsamlı olması ilçemiz için önem arz etmektedir. Evet, umarız ilçe için, ilçenin geleceğini şekillendirme anlamında yararlı bir toplantı olur ve Kesinlikle. sadece toplanılmakla kalmaz, arkası evet. da gelir. E, gündemde neler var başka aktaracağımız? Gündemimizde e, geleneksel olarak e, Ağustos ayında e, her yıl e, yapılan bal festivalimiz bulunmakta. E, bal festivalimizi e, gerçekleştirmek amacıyla e, bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir. E, Pülümür Belediye Başkanlığı öncülüğünde yapılmaktadır. E, bizim de resmi kurumların da e, bu bal festivaline e, katkı sunmaktadır. E, burada arıcılık e, faaliyeti yürüten, ilçemizde arıcılık faaliyeti yürüten üreticilerimizin e, arı ürünlerini e, pazarlama sergileme konusunda yardımcı olunmaktadır. Nasıl bu sene bal üretiminde durum? Ee, sevindirici mi en azından? Sevindirici biraz mevsim şartlarının kötü gitmesi nedeniyle fakat yine sevindirici havaların son zamanlarda düzenlemesi sonucunda güzel bir ürün alacağız. İnşallah Şimdi. efendim. Daha başka var mı aktaracağınız konu? E, aktaracağımız konu e, dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. E, size de iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Biz de sizlere çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz bu bilgiler için. Kürümür'ün e, önümüzdeki yıllarda bir süreçte hak ettiği değeri ve yeri bulmasını temenni ediyoruz. Ve yeniden müziğe dönüyoruz bu sefer bir diğer konuk sanatçımız Hıdır Kaya'dan dinleyeceğiz şu yalan dünyaya geldim giderim diyecek sevgili Hıdır Kaya buyurun. <Gülüyor> Alan dünyaya geldim gide.